Efendim herkese merhabalar, 94.9 değil 95.0 açık radyodasınız ve iklim acil programı başladı. Ben Can Tonbil. Bugün sizlere iklim kriziyle alakalı dünya genelinden ve Türkiye'den darlediğimiz haberleri aktarmaya devam edeceğiz. İlk haberimiz Ioto kasırgası hakkında. Columbia adaları San Andres ve Providencia'yı vurduktan sonra Nikaragua'da kategori 4 büyüklüğünde bir kasırga olarak ortaya çıktı. Daha doğrusu karaya çıktı. Kasırga... Nicaragua ve Güney Honduras'ın üzerinden iç kesimlere doğru hareket ederek Orta Amerika'da yağış alan çamur kaymalarına neden olmuş. Birikimin yüksek olmasından dolayı sellere, kıyılarda yıkıcı dalgalara da neden olmuş. Iota, Eta kasırgasının binlerce insanı yerinden etmesi ve en az 100 kişinin ölümüne yol açan heylanlara ve sellere neden olmasının ardından bölgeyi birkaç hafta içinde vuran ikinci büyük kasırga olarak biliniyor. Nicaragua'da kasırga sebebiyle ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybederken birçok ev kullanılmaz hale gelmiş. Aşırı yağış nedeniyle de bölgede su baskınları oluşmuş. 250 km hızla ulaşan, hıza ulaşan bu kasırga nedeniyle bölge halkı bulundukları yerlerden tahliye edilmek zorunda kalmış. Kopan elektrik kabloları ve kesintiler sebebiyle Bilvi yani Puerto Cabanes kentiyle iletişim tamamen kopmuş. Üstelik Nicaragua ve Honduras gibi ülkelerde dünyadaki karbon emisyonlarından sadece binde ikisinden sorumlu olan ülkelerin içerisinde olduğunu da biliyoruz. Iota kasırgası sezonun rekor kuran 30. kasırgası efendim. Atlantik sezonun normal yavaşladığı bir dönem olan Kasım ayında ortaya çıkıyor bu iki büyük kasırga. Ekim ayından bu yana kategori 3 üzeri 4 büyük kasırga olmuş. Delta, Epsilon, Eta... Ve IOTA, hepsi Yunan alfabesinden alınmış çünkü normal fırtına adlarının listesi tükenmiş durumda. 2020 yılı iklim krizi açısından benzer görülmemiş aşırı hava olayları ile her geçen gün dünyanın dört bir yanından farklı bölge ve toplulukların etkisi altına alarak kendini de niye göstermeye başladığı bir yıl oldu. İklim krizinin bu yıkımın nasıl körüklediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bilim aslında çok açık. emisyonları azaltmak ve küresel bir temiz enerji ekonomisine geçmek için acil ve iddialı eylemler olmazsa bunun gibi kasırgaların mevsimleri yeni bir normal haline gelecek ve yeni normal olarak nitelendirdiğimiz durumda yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kötü yönde etkilenmesine neden olacak. Ve bu konuyla alakalı da tabii ki karar alıcıların harekete geçmesi gerekiyor. Trump koltuğu Joe Biden'a devretmesi gereken 20 Ocak tarihinden önce Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı sığınağındaki bölgeleri petrol şirketlerine kiralamaya başlayacağını duyurmuş. Gider New York Times'ın aktardığına göre Alaska Wilderness League Genel Müdürü Adam Colton yaptığı açıklamada bu kiralamanın Trump yönetiminin petrol endüstrisi müttefiklerine çekmeye çalıştığı son bir kıyak olduğunu söylemiş. Colton ayrıca yönetimin son ana kadar Amerika'nın kamusal topraklarına buraya bağlı olan vahşi yaşama, Ve yerli topluluklara bu kadar az saygı göstermesi hayal kırıklığı yaratıyor demiş. Kuzey kutbu sığınağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son geniş vahşi doğa alanlarından biri. 19 milyon dönümlük arazinin çoğu insan eli değmemiş bir şekilde muhafaza ediliyor. Karibüs sürülerine, kutup ayılarına ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölge uzun süredir çevreciler tarafından korunuyordu. Ancak Trump, Bölgeyi petrol üretimini açmanın yerli fosil yakıt üretimini arttıracağını belirterek çevreciler tarafından öne sürülen argümanları yok sayıyor. Normalde kira satışı için duyuruya çıkılması ve gelen tekliflerin büro tarafından incelenmesi aylar alabiliyor. Ancak şu anda bütün bu süreci sıkı bir zaman çizelgesi içerisine koymuş gibi gözüküyor Trump yönetimi. Ancak herhangi bir satış Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere Biden yönetimindeki ajanslar tarafından incelemeye tabi tutulabilecekmiş. Bu da Biden'a sığınaktaki sondaj yapılmasına izin verme planından bilimsel temelin kusurlu olduğunu iddia ederek kira kontratlarını iptal etme etkisi verebilecekmiş. Avrupa'ya dönelim. Geçtiğimiz sene Madrid'de yapılan COP25'te katılımcı ülkelerin karara bağlayamadıkları anlaşmalar ve başarısız toplantıları sonrası gözler bu sene hükümetlerin ortaya koyması beklenen ve iklim krizinde Önlemek amacıyla bir takım yürükümlülükleri yerine getirmeleri doğrultusunda katılacakları COP26'da idi. Glasgow'da dün başlaması gereken COP26'nın pandemi şartları öne sürülerek geçtiğimiz Nisan ayında iptal edildiği zaten açıklanmıştı. COP26 2021 senesinin Kasım ayında yapılacakmış efendim. Ancak Birleşmiş Milletler görüşmelerini ertelemesinden bıkan gençler kendi sanal konferanslarını düzenlemeye karar vermişler. Bu konferanslar sayesinde COP26'nın aslında online olarak da gerçekleşebileceklerini kanıtlamış bu gençler. Aynı zamanda konferanslar sayesinde kendi aralarındaki davranışı da güçlendirecek bir iletişim ağa kurabilme fırsatı da bulacaklarmış bunu söylüyorlar. 19 Kasım'da başlayan ve MOKCOP adı verilen bu etkinlikler Mockcop.org sitesinden takip edilebilecekmiş. Türkiye'den de iki delege katılıyormuş MOKCOP'a. 1 Aralık tarihine devam edecek Konferanslar sırasında ülke delegelerinin demeçleriyle ayrıca dinlenebilecekmiş. Haberleri geri dönüyorum duyurun ardından The Guardian'ın yayınladığı bir araştırmaya göre dünya nüfusunun ya sadece %1'inin temsil eden Frequent Flyer adı verilen sık uçan kişiler 2018'de havacılık sektöründeki karbon emisyonlarının yarısına neden olmuş. %1'lik kesim. Araştırmacılar hava yollarının 1 milyar ton karbondioksit ürettiğini ve neden oldukları iklim hasarını ödeyemeyerek 100 milyar dolarlık sübvansiyondan faydalandıklarını tahmin ediyormuş. Analist, sık uçanların etkisinin en net küresel resmini veri, vermek için verileri bir araya getirmiş. İsveç'teki Linus Üniversitesi'nde bu, bu yıl bu yeni çalışmayı yöneten kişi olan Stefan Gösling, çalışmada tespit edilen sık uçan yolcuların yılda yaklaşık 35 bin mil yani 56 bin kilometre seyahat ettiğini, yılda 3 uzun mesafeli uçuşa, ayda 1 kısa mesafeli uçuşa veya ikisinin bir kombinasyonla eşdeğer olduğunu söylemiş. Küresel havacılığın iklim krizine katkısı Covid-19 salgılığından önce hızla artıyordu ve emisyonlar 2013-2018 döneminde %32 oranında arttı diyebiliriz. 2020 yılındaki uçuş sayıları yarı yarıya düşmüş ancak endüstri 2024 yılına kadar önceki seviyelere dönmeyi bekliyormuş. Evet uçarak şimdi de Türkiye'ye geri dönelim. Torba yasa teklifinde yer alan maden ve enerji şirketlerinin sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açacak 6. madde geri çekildi. Şimdi iyi bir haberden bahsediyorum. Maddenin geri çekildiğini HDP'li Ali Kenanoğlu duyurmuş. Enerji ve maden şirketlerinin bir takım ayrıcalıklar sağlayacak olan bu yeni torba da Yer alan ve madencilik faaliyeti yürüten şirketlerin ruhsat alanları dışında da geçici faaliyet yürütebilmelerini sağlayacak olan 6. madde, yaşam savunucularının itirazları sonucu tekliften çıkarılmış. Teklifin geri çekildiğini de HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da sosyal medya hesabından duyurmuş. Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 17 Kasım tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanmıştı. Teklifte en çok tepki çeken madenlerden biri altı, maddelerden biri 6. maddeydi diye yazıyor. Madde maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açmış. Açacakmış. Ayrıca maden şirketleri ruhsat alanları dışında da faaliyet yürütebileceklerdi. Yeşilgazete.org sitesinden aktarıyorum bu haberi. Fakat 6. maddeye doğa ve yaşam savunucularının itirazları sonucu tekrardan bakılmış, gözden geçirilmiş. Madde kanun teklifinin geri çekilmesiyle. beraber şu anda haberlerde yer alıyor. HDP İstanbul'un milletvekili Ali Kenenoğlu 6. maddenin geri çekildiğini bu şekilde duyurmuş. AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan torba yasa 13 Ekim'deki alt komisyonda görüşüldükten sonra 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilen üst komisyon toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bu görüşmelerde tepki toplayan 3. ve 5. maddeler büyük ölçüde değiştirilmişti. Madde 6'nın da geri çekilmesi için Aralarında Ekoloji Birliği, Her Yer Kaz Dağları, Kaz Dağları Kardeşliği, Yeşil Düşünce Derneği, Ekoloji Birliği, tekrardan söyledim bunu özür dilerim ve Kuzey Ormanları Savunmasının da yer aldığı yüzden fazla örgütün kampanyasıyla beraber eleştirilmiş ve kamuoyundan destek istenmişti. Örgütler şu anda torba yasanın tümden geri çekilmesini talep ediyorlarmış. Türkiye'den bu sefer Japonya'ya gidiyorum. Perşembe günü Japon milletvekilleri, Hükümetin açıkladığı karbon nötr hedefi üzerine küresel ısıtmayla ya da küresel ısıtmayla mücadele için eylem, baskıyı, eylem baskısını arttırmaya başlayan sembolik bir oylamayla iklim acil durumu ilan etmişler. Parlamentonun güçlü alt meclisi tarafından yapılan oylamayla dünyanın en büyük 5. karbon salıcısı olan Japonya, diğer 7'li grup üyeleri İngiltere, Kanada ve Fransa'ya benzer kararlarla bir blok olarak, Avrupa Birliği'ne ve dünya çapında yaklaşık 2000 bölge ve şehir yetkilisine katıl katılmayı ile beraber gerçekleştirilmiş. İktidardaki Liberal Demokrat Parti Sekreteri Yoshihisa Furukawa, bu kararın dünyaya Japonya'nın küresel ısınmaya ya da küresel ısıtmaya karşı mücadeleden geri kalmadığını göstermek için hayati önem taşıdığını söylemiş. Furukawa, oylamadan önceki konuşmasında Reuters'a, Dünya, bütün, bunun dünyaya Japon parlamentosunu ve hükümetinin karbonsuz toplum hedefini ve bu hedefle ulaşmada kararlı olduğu mesajını gönderebileceğini düşünüyorum demiş. ortan okudum bu haberleri sizde. Şimdi tekrar ediyorum aynı şekilde iklim haberden bir başka haberi sizlere aktarmaya. 2020 iklim şeffaflığı raporu yayınlanmış. Fosil yakıtlara destek son bulmalı deniliyor bu raporda. G20 genelinde yenilebilir enerji büyüdükçe emisyonlar da düşüyor diye yazıyor. Ekonomiyi toparlamak, toparlama kapsamında kömür, petrol ve doğalgaza yapılan harcamalar pandemi öncesindeki olumlu gelişmeleri riske atıyormuş. Dünyanın en büyük ekonomilerinden trilyonlarca doları COVID-19 kurtarma paketlerine yönlendirdiği günümüzde kaynakların önemli bir kısmını iklim kriterini gözetmeyen fosil yaka sektörüne aktardığını, aktarıldığını ve önümüzdeki 10 yılda oluşabilecek yenilebilir enerji fırsatlarının riske atacağı öngörülüyormuş. Bu bulguda G20 ülkelerinde yer alan 14 düşünce kuruluşu ve STK'nın işbirliği içerisinde hazırladığı 2020 İklim Şeffaflığı raporunun Climate Transparency Report'un 2020 ile beraber yaptıkları araştırmanın sonuçları arasında yer alıyormuş. G20 ülkelerinin iklim performansını değerlendiren bu rapor, Covid-19 ile beraber ortaya çıkan durumu da aslında gözler önüne seriyormuş. Krizin emisyonlar üzerindeki etkileri ve hükümetin aldığı tedbirleri de inceliyormuş. Evet bir başka haberse tema ile alakalı tema vakfı tekrar Türkiye'ye döndüm. Bu yıl 16 ile 22 Kasım tarihleri arasında Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında hafta boyunca çevrim içi etkinlikler yapacaklarmış ve eğitimler düzenleyecekmiş. Aslında bu etkinlikler her yıl Kasım ayının 3. haftasında gerçekleştiriliyor. Erezyonla Mücadele Haftası etkinlikleri. Bu yıl toprak ve su temasıyla karşılayan TEMA Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç, Türkiye topraklarının büyük bir kısmının erozyon tehdit altında söyley olduğunu söyleyerek etkinliklerin startını vermiş. Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA, Bu 12 ile 22 Kasım tarihleri arasında denk gelen hafta boyunca internet üzerinden etkinlikler ve eğitimler düzenleyecekmiş. Vakıf Başkanı Ataç, Türkiye'de toprak bozulumu sebeplerinin başında hala erozyon geldiğini belirtmiş ve şunları söylemiş. Toprak ve su yaşamın iki temel kaynağıdır. Ancak bugün insanların etkileriyle toprak ve su varlıkları önemli sorunlarla karşı karşıya. Toprak, onu koruyan bitki örtüsünün tahrip edilmesi sebebiyle erozyona uğruyor. Türkiye'de Toprak bozulumu sebeplerinin başında hala erozyon geliyor. Erozyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak taşınıyor. Toprağın verimliliği, biyolojik çeşitliliği, su tutma ve karbon depolama kapasitesi azalıyor. Bugünün ve gelecek kuşakların gıda ve su ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliği mücadele edilmesi için erozyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Evet bu ifadeleri kullanmış Deniz Ataç. Türkiye'den tekrardan Dünya turuna çıkıyorum ve bu seferki güzergahın Kanada olduğunu söylüyorum sizlere. Kanada'nın kutsal geyini öldürenleri yakalatana 50 bin TL'lik ödül verilecekmiş. Tabi dolar üzerinden hesaplanacaktır muhtemelen bu Kanada doları. Nadir görülen beyaz sığın geyinin öldürülmesi bölgedeki yerliler arasında büyük öfke ve üzüntüyle karşılanmış. Kanada'nın Ontario eyaletindeki Timnish şehrinde iki nadir görülen beyaz sığın geyi Kaçak avcılar tarafından öldürülmüş. The Guardian'ın aktardığına göre kaçak avcılar hayvanların bazı organlarını aldıktan sonra cansız bedenlerini yol kenarına bırakmış. Woodhouse kaçak avcılara dair bilgi verenleri bin Kanada doları, doğru tahmin etmişim, yaklaşık 6000 bin TL ödül vereceğini açıklamış. Yerel bir sondaj şirketi olan Woodhouse da aynı miktarda ödül verecek olan bölgede çalışan bir hayvan koruma derneği de tam 5000 Kanada Doları yani yaklaşık 29.000 TL ödül vereceklerini duyurmuş. Yeşilgasite.org sitesinden aktarıyorum bu haberi de sizlere. Kaçak avcıların bulunması için teklif edilen ödül miktarı toplamda 8.000 Kanada Dolarını yani yaklaşık 50.000 Türk Lirası'nı bulmuş. Teklif açık ve devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrar ediyorum. Nadir görülen beyaz sığın geyiklerini öldüren avcıları yakalamasızlık konusunda yardımcı olacak kişilere tam 8 bin Kanada doları, yaklaşık 50 bin Türk lirası ödül verilecekmiş. Arama sürüyor efendim. Biz de aynı şekilde bu haftaki iklim acil programının sonuna koyacağımız parçalarla beraber bu avcılığa çıkacak. Yani Bu geyikleri öldüren avcıların bulunması konusunda iş sürecek olan insanlara motivasyon olması için bazı parçalarla beraber programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can tombi